Geçmiş Ümmetlerden Haberler Tufan ve Nuh Aleyhisselam Dünya tarihi boyunca hak ve batıl mücadelesi devamlı olarak süre gelmiştir. Bu mücadelenin tarihçesi bize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerden kıssalar olarak bildirilmektedir. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Rabbimiz bu kıssaları bize bildiriyor. Niçin? Elbette masal olsun diye değil. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu kıssaların bildiriliş sebebini şöyle açıklıyor.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 Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helaki ve bu kavme peygamber olarak gönderilen Nuh Aleyhisselam'dır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan sonra kendisine risalet görevi verilen ilk peygamber ve ulul azm peygamberlerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Ona ikinci Adem de derler. Kavmini tevhide döndürmek için verdiği mücadele, Kur'an-ı Kerim'de uzunca zikredilmektedir. Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan yaklaşık olarak bin sene sonra gönderilmiştir. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Adem Aleyhisselam'ın getirdiği yüce hakikatleri unutmuş, alemlerin Rabbine tapmayı bir yana bırakmışlar, gökteki yıldızlara tapmaya başlamışlardı. Taptıkları yıldızların, gündüz olunca ortadan kaybolduklarını görünce de, gündüz olunca yıldız tanrılarının yerine geçmesi için her bir yıldız tanrısının eşi bir put yapmışlardı. Bu putlara da yıldızların adlarını vermişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şöyle zikredilmektedir. Ve <gülüyor> tezerun alihatukum wala tazarun ve yuqi ve nasri terkilemeynis Sapıtan ve yoldan çıkan bu kavme uyarıcı olarak Nuh aleyhisselam gönderildi. Nuh aleyhisselam kavminin sapık durumunu görür görmez tebliğe başladı. ''Lakad erselna Nuhan ila kavmihi fekale ya kavmi abudullaha ma lekun min ilahin gayruh'' İnni akhâfu azâbe yevmin <gülüyor> azîm Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Muhakkak ki ben sizin üzerinize büyük bir günün azabından korkuyorum. Bir anda bir uyarıcıyla karşılaşan bu insanlar şaşırırlar. Nuh aleyhisselam onların şaşkınlıklarına dikkate almadan aralıksız tebliğe başladı. Kavmine hitaben dedi ki, اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ اِنِّي allah Teala'dan başkasına ibadet etmeyin. Muhakkak ki ben sizin üzerinize elem verici bir günün azabından korkuyorum. İlk anın şaşkınlığını üzerinden atan kavminin ileri gelenleri şöyle dediler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde bildirilmektedir. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أراذلُ نَبِيٍّ وَمَا نَرَانَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ onun kaminden ileri gelen kafirlerden bir topluluksa dedi ki, biz seni bizim gibi bir insandan başka bir şey görmüyoruz ve sana tabi olanları da biz ilk bakışta bizim en aşağılarımızdan başka görmüyoruz ve sizin için bizim üzerimize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Belki. Sizi yalancılar zannediyoruz. Nuh Aleyhisselam tebliğine devamla dedi ki: "El ya kavmî innî Ey kavmim, şüphe yok ki ben sizin için apaçık bir korkutucuyum. Allah'a kullukta bulunun ve ondan korkun ve bana itaat eyleyin. Kavmi önce alay etmiş, işi yavaş yavaş şiddete götürmeye başlamıştı.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 bunun üzerine kaminden ileri gelen bir sümre dedi ki, bu başka değil. Ancak sizin gibi bir insan istiyor ki. Sizin üzerinize üstünlük etsin. Ve eğer Allah dilemiş olsaydı, elbette melekleri indirirdi. Biz bunu evvelki babalarımızda işitmedik. Her devrin inkarcısına miras olarak kalan mantık da budur. Ya bahsettiğin yaratıcıyı bize göster derler, ya da başka birini bulamadı da mı seni gönderdi derler. Nuh aleyhisselam'a saldırının boyutunu o kadar arttırırlar ki onu delilikle itham ederler. İn huve illa raculum bihi cinnetun fataraddasu bihi hatta bu başka değil, kendisinde cinnet bulunan bir erkek. Binaenaleyh, onu bir zamana kadar gözetiniz. Kavmi ona deli dedi, işkence yaptı. O yine de görevini bir an olsun bırakmadı. O kapı kapı dolaşır, halkı hak yoluna çağırırken, kavmi ona hakaret ederdi. Bütün uğraşılarına rağmen, çok az kimse ona iman etti. Onu döve döve bayıltırlardı. Buna rağmen o yine şefkatle onları hak yola çağırırdı. Kavminin bütün aşırılıklarına rağmen onlara şefkatle yaklaşarak kendilerine gelecek can yakıcı azaba karşı uyarıda bulundu. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينٌ Şüphe yok ki ben sizin için güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِنْ اِنْ اَجْرِيَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Ve bunun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine ait. Fettakum Allah ve attiyoun, falu anümen luk ve tabagak alrulun. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Dediler ki, sana iman eder miyiz? Halbuki sana en baya kimseler tabi oluvermişlerdir. Dedi ki, onların ne yaptıkları hakkında benim ne bilgim olabilir? Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer anlayabilirseniz, وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ve ben müminleri kovucak değilim. Ben apacık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. قَالُوا لَا اِلَّمْ تَنَّ تَهِيَا نُوحُ Dediler ki, ey Nuh, eğer vazgeçmezsen, elbette taşlanmışlardan olursun. Nuh aleyhisselamın sabrı taşmak üzereydi. Bunca uğraşmasına rağmen, İnananların sayısı son derece azdı. Büyük çoğunluk inkara devam ediyordu. Hakaret, işkence hat safaya ulaşmıştı. Bu durumda Nuh Aleyhisselam Rabbine iltica etti. E o Rabb'i ya Rabbi, ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz davet ettim. Benim davetim onlar için kaçmaktan başka bir şey artırmadım. O in ki ben onlar için mafiret buyurasın diye kendilerini her ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve elbiselerine büründüler ve ısrar ettiler ve böbürlenmekle böbürleni verdiler. Emme <gülüyor> inni da'utuhum sonra muhakkak ki ben onları apaçık davet ettim. <gülüyor> Sonra şüphesiz ki ben onlar için ilan ettim ve onlara gizliden gizliye de bildirdim. Artık dedim ki Rabbinizden mağfiret dileğiniz. Şüphe yok ki o çok mağfiret buyurucudur. Yursilis-semaa aleykum midraran ve yimdidukum bi amvalin ve banin ve yecalna lekum cennatin ve yecalna lekum Üzerinize semayı bol yağmurlarla gönderir. Ve size mallarla ve oğullarla yardım eder. Ve sizin için bağlar, bostanlar kılar. Ve sizin için ırmaklar vücuda getirir. Nuh aleyhisselam bu zalim kavmin iman etmeyeceğini anlamıştı. Kavmi için hiçbir kurtuluş yolu kalmamıştı. Onlar... Zulümlerini arttırdıkça arttırdılar dediler ki anû yâ nûhû ey Nuh. Bizimle muhakkak ki mücadelede bulundu. Artık mücadelemizi artıralım. Eğer sen doğrulardan şimdi indi kendisiyle bizi tehdit ettiğin şeyi getiriver. Kami vaad edilen azabın gelmesini istiyordu. Onların bu isteğine karşı Nuh aleyhisselam şöyle dedi. قَالَ <gülüyor> اِنَّمَا Onu dilerse ancak Allah getirir ve onun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam 9 asırdan fazla bir müddet tahammül ettiği zorluklar karşısında hiç kimseye tesir edemediğini ve edemeyeceğini anlayınca kavminin durumunu Allahü Teala'ya havale etmekten başka çare bulamadı. Allah Teala onun bu durumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatmaktadır: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي Nuh a.s. dedi ki Ya Rabbi, şüphe yok ki Kamim beni yalanladı. فَاَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَمْ Artık benim aramla onların aralarını bir fethle fethet ve beni ve benimle beraber olan müminleri kurtuluşa erdir. Allah Teala ona kavmini sularla helak edeceğini bunun için bir gemi yapmasını bildirdi. Ve uhiyye min illa fala kanu ve Nuh'a vahyolundu ki, muhakkak kavmin iman etmeyecektir. Ancak cidden iman etmiş olanlar müstesna. Artık yaptıkları şeyden dolayı üzülme. Ayrıca bundan dolayı kavmine acıyıp da onlar için bağışlama dilememesi gerektiğini de bildirdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلكت fiha min ona vahyettik ki Bizim nezaretimiz ve vahyimizde gemiyi yap. Bak emrimiz gelir de ten nur kaynamaya başlarsa, hemen o gemiyi her birinden iki çift, aleyhinde söz geçmiş olandan başka aileni de al ve zulmetmiş olanlar hakkında bana bir hitapta bulunma. Şüphe yok ki onlar boğulmuşlardır. Nuh aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamın gözetimi altında gemiyi yapmaya başladı. Cebrail aleyhisselam, geminin nasıl yapılacağı hususunda başta Nuh aleyhisselama ve az sayıdaki inananlara yardım ediyordu. Vasna'ini ful ka bi a'yunina wa zahyina wa la tukatibni fi alladhina innahum murqun bizim nezaretimiz ve bahkimizle yap ve zulmetmiş olanlar hakkında bana müracaatta bulun. Şüphe yok ki onlar boğulmuşlardır. Ve yarın gül kalk ve kulla min min. in teskar minna fa inna kama ve gemiyi yapıyordu. Ve kaminden herhangi bir topluluk yanından her geçip gidince de onunla alay ediyor derdi. Dedi ki, eğer bizimle alay ederseniz artık şüphe yok ki biz de sizin alay ettiğiniz gibi sizinle alay ederiz. Nuh Aleyhisselamın kimi bu yapılan şeyin ne olduğunu bilmiyordu. Bu zamana kadar da böyle bir şey görmemişlerdi. Çalışma hızla devam ediyordu. Geminin gövdesi bitmişti. Hızla çalışmalar devam ederken Nuh aleyhisselam son uyarılarını yaptı. Feselfe te'lemûne men ye'tîhi azâbun. ...ve azabun mukim. Artık ileride bileceksinizdir ki... ...kendisini rezil edecek azap kime gelecektir... ...ve sürekli bir azap kimin üzerine inecektir. Yeryüzünde ilk defa hesat çıkaracak... Zalimlerden olan bir toplumu cezalandırmak için Allahü Teala'nın takdir etmiş olduğu vakit yaklaşmaktaydı. Allahü Teala, Nuh aleyhisselama, tufanın gelişini haber veren alamet olarak tandırda suların kaynamasını göstermişti. Geminin yapımı da bitmişti. Tandırda su kaynamaya başlayınca Allah Teala ona her cins canlıdan birer çifti ve kendisine inananları gemiye bindirmesini vahyetti. hatta izaa'amruna <Sessizlik> Allah Rukul Nhamil Fihah Min Kull Musajin Emrimiz geldi ve tandır kaynadığı vakit dedi ki, onun için her birinden ikişer çift ve aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman etmiş olanları yükle ve mamafi pek azından başkası onunla beraber iman etmemiştir. Nuh aleyhisselam ve inananlar, gemiye yerleşmeye başlamıştı. Ortalıkta can sıkıcı ve olağanüstü bir durum seziliyordu. Bu vaziyette bile Nuh aleyhisselam tebliğine devam ediyor, bir kurtulan olur diye yalvarıyordu. Size ne oluyor ki Allah için bir azamet ummuyorsunuz. <gülüyor> Halbuki sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır. <gülüyor> Görmediniz mi ki Yedi göğü nasıl tabaka tabaka yaratmıştır? وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا الشَّمْسَ سِرَاجًا Ve onlar da ayı bir nur kılmıştır. Güneşi de bir çırağı yapmıştır. وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ve Allah sizi yerden bir ot olarak bitirmiştir. ثُمَّ Sonra bizi orada iade edecektir. Ve sizi bir çıkarışla çıkaracaktır. وَاللّٰهُ جَعَلَ Ve Allah, sizin için yeri bir döşeme kılmıştır. <gülüyor> Ta ki ondan geniş geniş yollara gidiveresiniz. Kâle <gülüyor> اَنَّهُمْ عَصَوْن۪ي ki, Ya Rabbi, şüphe yok ki onlar bana isyan ettiler ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şey artırmayan kimseye tabi oldular. Ve pek büyük bir hile ile hile eder oldular. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا Ve muhakkak ki birçoklarını sapıklığa düşürdüler. Ve Ya Rabbi, sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını artırma. Tufan başlamıştı. Yeryüzünün her yerinden sular fışkırıyordu. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Fafetahna ebvâb es İbi İnunir Bizde gök kapılarını birçok suyla açtık. Pek müthiş bir yağmur yağdırdı. <gülüyor> Ve yeride pınarlar halinde fışkırttı. Artık su takdir edilmiş bir emre binaen birbirine kavuşu verdi. وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْعْرِيهَا Ve dedi ki, onun içine yüzüp gitmesi ve durması anında da Allah Teala'nın ismini anarak binin. Şüphe yok ki, Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Artık her tarafı sular öpmeye başlamıştı. Gemi neredeyse hareket etmek üzereydi ki, ileride iki insan göründü. Bunlar Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ve hanımıydı. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Vahi yatajribihim fi mawjin kaljibali wanadahu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal kafirin Ve gemi onları dağlar gibi dalgalar içinde götürüyordu. Ve Nuh oğluna seslendi. O ayrı bir yere çekilmişti. Ey oğlum, bizimle beraber bin ve kafirlerle beraber olma dedi. Kâle seavî ilâ cebelin yağsımnî minel mâ'a. Kâle lâ âsımel yevme min emri allâhi illâ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَق۪ينَ Dedi ki, ben bir dağa sığınacağım, beni sudan korur. Nuhta dedi ki, bugün Allah'ın emrinden koruyacak yoktur. Onun merhamet ettiği müstesna. Ve ikisinin arasına bir dalga giriverdi de, o... ...boğulanlardan oldu. Nuh Aleyhisselam... ...ailesini kurtarmak istiyordu... وَنَادَا نُرْحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بْنِي مِنْ اَهْلِي وَاِنَّ غَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Ve Nuh Rabbine seslendi de dedi ki Ey Rabbim şüphe yok oğlum benim ailemdendir ve muhakkak ki senin vaadin haktır ve hakimlerin hakimi sensin. Alayanuhu innehu leysa min ahlik innehu amelun gayru salih. Fe ana tesalni ma leysa laka bihi ilm. İnni Buyurdu ki, ey Nuh, o muhakkak senin ailenden değildir. Şüphesiz ki o salih olmayan bir iştir. Artık hakkında bilgi olmayan bir şeyi benden sorma. Muhakkak ki ben sana cahillerden olmayasın diye öğüt veririm. Rabbimiz peygamberinin isteği karşısında onu azarlamış oğlun dahi olsa eğer inanmamışsa onun için yapacak bir şey yoktur eğer benim bu emrime karşı gelirsen sen de cahillerden olursun demişti Nuh Aleyhisselam Rabbine niyazda bulunur Kâle <gülüyor> Rabbinin Dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgim olmayan bir şeyi sormaktan Şüphe yok ki ben sana sığınırım. Ve eğer benim için mağfiret etmez ve beni esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Tufan, yeryüzünde, gemidekilerin dışında hiç kimsenin sağ kalmasının mümkün olmadığı bir şekilde bütün dünyayı sular altında bırakmıştı. Gök, kapılarını açarak sularını boşaltmıştı. Yer ise her tarafından sular fışkırtıyordu. Fafteh beni ve ve ona dur onu ve onunla beraber dolmuş gemide bulunanları kurtuluş eldedik sonra arkada kalanları buldu <gülüyor> şüphe yok ki bunda elbette bir ibret vardır halbuki onların çoğu iman etmiş olmadılar. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. İnkarcı kavim suda boğulmuştu. Suda boğulmakla da kalmadılar, sonra da ateşe atıldılar. mim فَقِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنصَارًا Günahlarından dolayı suda boğuldular. Sonra ateşe atıldılar. Artık kendileri için Allah'ın ötesinde yardımcılar bulamadılar. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Ve Nuh dedi ki, Ya Rabbi, yeryüzünde kafirlerden bir şahıs bırakma. اِنَّكَ اِنْ وَتَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ Şüphe yok ki sen onları bırakırsan kullarını sapıtırlar ve facirden, kafirden başkasını da doğurmazlar. Geminin su üzerinde altı ay kaldığı rivayet edilmektedir. Bu altı ay boyunca dünyanın her tarafını dolaşmıştı. Recebin ilk günlerinde başlayan tufan, Muharrem'in onuncu gününde son bulmuş, Nuh aleyhisselam o gün şükür için herkese oruç tutmasını emretmişti. Bugün, Aşura günü olarak o zamandan günümüze dek hatırasını sürdürmüştür. Nuh aleyhisselam Rabbinin yazda bulunur. Ve dedi ki, Ya Rabbi, beni bir mübarek yere indir. Ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Allah Teala inkarcı zalimler helak olduktan sonra tufanı sona erdirmiş ve inananların bulunduğu gemiyi selametle cudi dağı üzerine oturtmuştu. Ve kıyla ya وَيَا سَمَاءُ Ve denildi ki, Ey yer, suyunu tut ve ey gök, açıl! Ve su kesildi ve iş bitirilmiş oldu. Gemi de Cudi dağı üzerine yerleşti ve salimler olan kavim için uzaklık olsun denildi. Allah Teala peygamberine artık emniyet içerisinde gemiden inebileceğini bildirmişti. "Söylüyor: Ya Nuh, bıçak, bısalarımın ve barakatın ve alemimin de seninle. Ve alem Denildi ki Ey Nuh, Bizden bir selamla Ve senin üzerine Ve seninle beraber olanlardan doğacak Ümmetler üzerine Birçok bereketlerle Gemiden in Ve bir takım milletleri de ileride faydelendireceğiz. Sonra onlara bizden Açıklı bir azap Dokunacaktır Nuh aleyhisselamla birlikte tufandan kurtulanlardan Nuh aleyhisselam ve oğulları dışında kalanlar yok olup gitmişler ve sonraki nesiller Nuh aleyhisselamın oğulları olan Sam, Ham ve Yasef'ten türemişlerdir. Muhakkak biz sana vahyettik. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyelediğimiz gibi ve Davud'a Zebur'u verdiğimiz gibi. Dürri. Ey Nuh'la beraber gemiye yüklediğimiz kimselerin zürriyeti, şüphe yok ki o çok şükredici bir kuldu. بَقَوْمَ نُوحِ الَّمَّا كَذَبُ الرُّسُلَ أُرَقْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا عَذَابًا أَلِيمًا Peygamberleri teksib ettikleri vakit onları boğdu ve onları insanlara bir helakla helak ediverdik salimler için bir acıklı azap hazırladık walaqad ersalna nuha ila qaumihi salabit fihi alfasate illa khamsina ama fa'ahazahum tutufan wa hum zalimun Anlı olsun ki biz Nuh'u kamine gönderdik. Artık aralarında elli yılı hariç bin sene durdu. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürken kendilerini tufan yakaladı. Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci babası olarak da anılmaktadır. İnsanlar onun soyundan meydana gelmiştir. Nuh Aleyhisselam, tufandan sonra 60 yıl yaşamıştır. Tufandan sonraki hayatı itibariyle, huzur ve sükun içinde geçen Aziz Ömrü, bir gün kapısını çalan ve Cenab-ı Rabbül Alemin'in davetini bildiren Melekül Mevtin gelmesiyle bakalandı. Fani cihanı terk etti ve bin yıla yakın en halis niyetlerle hizmet ettiği Rabbinin huzuruna vardı. Marangozluğun ve gemiciliğin piri olarak bilinen Nuh Aleyhisselam'ın kabri hakkında bir bilgi mevcut değildir. Fakat biz onu ve gemi arkadaşlarını kurtuluşa erdirdik. Onu ve o hadiseyi alemler için bir ibret kıldı.